İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayı verdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.